Hasan Tahsin Feyzdi'nin hazırladığı Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim meali. Yusuf Suresi 1 ila 63. ayetler. Mekke döneminde nazil olmuştur. 111 ayettir. Bütün sure Yusuf Aleyhisselam'dan bahsettiği için bu adı almıştır. Yusuf Suresi 1 ve 30. ayetler. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Elif lam ra bu okunanlar, gerçeği açıklayan apaçık kitabın ayetleridir. Hakikat, biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ki, manasının derinliğine iyice akıl erdireseniz diye. Biz bu Kur'an'ı vahyederek, kıssaların, geçmiş milletlere ait haberlerin en güzelini sana anlatacağız. Şu bir gerçek ki, daha önce sen bunları bilmeyenlerdendin. Hani bir zaman Yusuf, babasına ''Babacığım, inan ki ben rüyamda on bir yıldızla güneş ve ayı gördüm. Hem de onlar bana secde ediyorlardı.'' demişti. Babası Yakup dedi ki, ''Ey yavrucuğum, rüyanı kardeşlerine anlatma. Sonra sana bir tuzak kurarlar, şeytana oyup sana kötülük ederler. Çünkü şeytan, insan için apaçık bir düşmandır.'' Onlar, rüyanı yorumlayarak on bir yıldızın kendilerine, güneşin annelerine, Ayında babalarına işaret olduğunu anlarlar. Rabbin seni böylece rüyandaki gibi seçecek, Sözlerin, rüyaların çözüm ve yorumundan sana bir şeyler öğretecek, Sana da Yakup aile efradına da tevbeleri neticesinde nimetini, Tıpkı daha önce ataların İbrahim ve İshak'a tamamladığı gibi tamamlayacak, Seni peygamber yapacaktır. Rabbin hakkıyla bilen hüküm ve hikmet sahibidir. Yahut ilahi kitapların ve peygamberlerin sünnetlerinin inceliklerini ve hükmünü. Andolsun ki Yusuf ve kardeşlerinin haberlerinde sorup ilgilenenlerin alacakları nice ibretler vardır. Kardeşleri demişlerdi ki elbette Yusuf ve öz kardeşi Bünyamin babamıza bizden daha sevgilidir. Halbuki biz birbirine bağlı güçlü bir topluluğuz. Doğrusu babamız apaçık bir yanılgı içindedir. Yusuf'u öldürün veya onu uzak, ıssız bir yere atın ki babanızın teveccühü, sevgisi size kalsın. Ondan sonra hem tevbe eder hem de onun yanında iyi bir topluluk olursunuz. İçlerinden biri Yusuf'u öldürmeyin, bir kuyunun dibine bırakın da yolcu kafilesinden biri onu bulup götürsün. Eğer yapacaksanız böyle yapın, dedi. Babalarına gelip, ey babamız, senin için ne mahzuru var ki? Yusuf'u güvenip de bize emanet etmiyorsun. Halbuki biz ona öğüt veren ve ona samimi davranan kimseleriz, dediler. Yarın onu bizimle beraber kıra gönder de bol bol yiyip içsin, oynasın. Hiç şüphesiz ki biz onu çok iyi koruruz. Yakup dedi ki, Onu götürmeniz beni elbette üzer. Siz ondan habersizken onu kurt yer diye korkuyorum. Peygamberimiz buyurdu ki, İnsanların hatırlarında olmayanı hatırlatarak onlara ipucu vermeyin. Sonra yalan söylerler. Baksanıza, Yakup'un oğulları kurdun insan yiyeceğini düşünmezken, o, kendilerine onu kurt gelip yemesinden korkarım diye telkinde bulunduğu için, onlar da Yusuf'u kurt yedi, dediler. Onlar da, andolsun ki biz güçlü bir grupken onu kurt yerse, bu durumda kesinlikle ziyana uğrayan, aciz, ''İşe yaramayan kimseler sayılırız.'' dediler. Nihayet onu götürüp de kuyunun dibine bırakmaya topluca karar verdikleri ve bıraktıkları zaman, biz de kendisine, ''Andolsun ki sen onların bu yaptıklarını hiç farkında değillerken, zamanı gelince kendilerine haber vereceksin.'' diye vahyettik. Onlar yatsı vakti ağlayarak babalarına geldiler. Dediler ki, ''Ey babamız, hakikaten biz, Yarış yapmak üzere gitmiş, Yusuf'u da eşyamızın yanına bırakmıştık. Bir de gördük ki, Onu kurt yemiş. Ama biliyoruz ki, Doğru söylesek de sen bize inanmazsın. Bir de, Gömleğinin üzerinde sahte bir kan lekesi getirdiler. Yakup, Hayır, dedi. Nefisleriniz sizi aldatıp, Böyle kötü bir işe sürükledi. Artık bana düşen, Umutla güzel bir sabırdır. Bu anlattıklarınız üzerine, ''Yardımı istenecek ancak Allah'tır.'' Yakup gömleği yüzüne gözüne sürüp, ''Bugüne kadar bu kurt gibi ağırbaşlı, yumuşak huylu bir kurt görmedim. Oğlumu yemiş de sırtındaki gömleği yırtmamış.'' diye söylendi. Sabrı Cemil, insanlara şikayette bulunmaksızın gösterilen sabırdır. Nihayet bir yolcu kafilesi geldi, sucularını kuyuya gönderdiler. O da gidip kovasını sarkıttı, Yusuf da sarkan kovaya sımsıkı yapıştı. ''Hey müjde! Burada bir oğlan çocuğu vardır.'' dedi. Onu bir ticaret malı olarak başkalarından sakladılar. Halbuki Allah onların yaptıklarını hakkıyla bilendi. Kafile Mısır'a varınca onu düşük bir fiyata sayılı birkaç dirheme sattılar. Ona değer verenlerden değildiler. Onu satın alan Mısırlı Aziz, karısına, Zeliha'ya, ona yerli yerince bak, ola ki bize faydası dokunur, yahut ona evlat ediniriz, dedi. İşte bu şekilde Yusuf'u o yerde yerleştirdik, ona rüyaların yorum ilmini öğrettik. Allah, dilediğini yapmakta mutlak galiptir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Ayette geçen Aziz, Maliye Bakanı Kıtfir'dir. Yusuf ergenlik, yiğitlik çağına gelince ona hüküm, Peygamberlik ve ilim verdik. İşte biz, güzel hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. 30 veya 33 yaşı, Celaleyn. Razi de 33 yaşını kabul etmiştir. 40 yaşıdır diyenler de 46. surenin 15. ayetini delil göstermişlerdir. Yiğitlik ve kemal, olgunluk yaşları için, yaşı ve vücudu büyüdüğü halde aklı büyümeyene sefih, Yaşı ve vücuduyla beraber Akli melekeleri de gelişen Olgun kişiye de reşit denir Yusuf'un evinde bulunduğu kadın Onun nefsinden murad almak istedi Kapıları sımsıkı kapadı Ve Yusuf'a Hadi gelsene dedi Yusuf da Allah'a sığınırım sana yaklaşmaktan Doğrusu o kocan benim efendimdir Bana çok güzel baktı Bense iyiliğe karşı nankörlük edemem Gerçek şu ki Zalimler, nankörler ve zina edenler iflah olmaz, dedi. Hakikaten kadın Züleyha, ona niyeti bozmuş, kavuşma planını kurmuştu. Eğer Rabbinin zinadan alıkoyan kat'i delilini görmeseydi, o anda Yusuf da onu arzu etmişti. İşte bu delilimiz, böylece ondan fenalığı ve fuhşu gidermemiz içindir. Çünkü o, bizim ihlasa erdirilmiş seçkin kullarımızdandı. Kat-i Delil, İbni Abbas'ın beyanına göre, Hz. Yusuf'un gördüğü Burhan, içinden geçen duygularına karşı, babasının hayalini kendisine tacüp eder şekliyle görmesidir. Hz. Yakup'u görünce, zihnindeki olumsuz duygular silinmiştir. Tefsircilerin çoğuna göre, Hz. Yusuf'un kadına meyline karşı, Yüce Allah'ın ikazı, Ey Yusuf! Sakin ol! Eğer bu hatayı işlersen, peygamberlikten tart edilirsin şeklinde olmuştur. Böylece Hz. Yusuf bu niyet ve meylinden vazgeçmişti. Kaçmak isteyen Yusuf önde olduğu halde ikisi de kapıya doğru koşuştular. Onu tutup çevirmek isteyen kadın, Yusuf'un gömleğini arkadan boylu boyunca çekip yırttı. Derken kapının yanında kocasına rastladılar. Kadın hemen dedi ki, Ailene bir kötülük etmek isteyenin cezası zindana atılmaktan veya çok acıklı bir azaptan, dayak ve işkenceden başka nedir? Böylece kendisini temize çıkarmak istedi, hem de onu sevdiğinin gereği olarak adını söylemediği gibi, verilecek ölüm cezasına da katlanamadığı için cezayı kendisi söylemişti. Yusuf da öyle değil, o benim nefsimden murad almak istedi, dedi. Onun, kadının ailesinden biri de, delillere dayanarak olayın şahitliğini üstlendi de şöyle ifade edip çözüm getirdi. Eğer onun gömleği önden yırtılmışsa, kadın doğru söylemiştir. O, Yusuf ise yalancılardandır. Yok eğer onun gömleği arkadan yırtılmışsa, kadın yalan söylemiştir. O ise doğru söyleyenlerdendir. Kocası onun gömleğini arkadan yırtılmış olarak görünce, kadına dedi ki, ''Hiç şüphesiz bu, sizin, ''Kadınların bir tuzağınızdan ibarettir. Çünkü sizin tuzağınız büyüktür.'' Vezir, ''Ey Yusuf, sen bundan vazgeç, kimseye söyleme. Züleyha, sen de günahının bağışlanmasını dile. Doğrusu sen günah işleyenlerden oldun.'' dedi. Şehirde bir takım kadınlar, vezirin karısı delikanlısı olan uşağının nefsinden Murad almak istiyormuş. Sevgisi yüreğine işlemiş. Doğrusu biz, bu durumda onu apaçık bir çılgınlıkta görüyor... ''Bu davranışı ona yakıştıramıyoruz.'' dediler. Zeliha o kadınların dedikodularla kendisini dile düşürme hilelerini işitince onlara bir davetçi gönderdi. Onlar için dayalı döşeli oturulup yaslanılacak bir yer ve bir sofra hazırladı. Ve onlardan her birine de bir bıçak verdi. Kadınlar meyveleri soymaktayken Yusuf'a ''Çık karşılarına.'' dedi. Onlar bunu görünce, Gözlerinde onu çok büyüttüler, adeta büyülendiler de meyve yerine ellerini kestiler ve Allah'ı tenzih ederiz. Bu bir insan değildir, bu ancak güzel bir melektir dediler. Zeliha dedi ki, işte hakkında beni ayıpladığınız kişi budur. Andolsun ki ben onun nefsinden murad almak istedim de o namusunu koruyup reddetti. Yine yemin ederim ki, kendisine emrettiğim birlikte olma teklifini yapmazsa, elbette o zindana atılacak ve elbette aşağılananlardan olacaktır. Bunun üzerine kadınlar, Hz. Yusuf'a, sahibin olan hanıma itaat et demişlerdir. Yusuf, ey Rabbim! Zindan bana, onların beni kendisine çağırdıkları şeyden daha sevimlidir. Eğer onların tuzaklarını benden çevirmezsen, Olur ki onlara meyleder ve cahillerden olurum, dedi. Hz. Yusuf, dünya zindanını nefsine mağlup olmaktan ve nefsin karanlıklarında kalmaktan daha hafif görmüştür. Onun için de nefsini çağıran tuzaklardan Allah'a sığınıyor. İşte Hz. Yusuf, bu şekilde gerçek anlamıyla Allah'a inanıp teslim olanlara örnek teşkil etmektedir. Rabbi onun duasını kabul etti de, Onların hilesini ondan savdı. Çünkü o, hakkıyla işiten ve her şeyi bilenin ta kendisidir. Sonra onlara, kıtfir ve adamlarına, Yusuf'un suçsuzluğuna dair gördükleri delillerin ardından, yine de dedikodunun kesileceği bir zamana kadar, onu zindana atmak fikri daha uygun geldi. Yusuf'un kendisiyle beraber, hükümdarın sakisi ve aşçısı olan iki delikanlı da, zehirlemeye teşebbüs suçundan zindana girdiler. Onlardan biri, ben rüyamda kendimi şarap için üzüm sıkarken gördüm, dedi. Diğeri de, ben başımın üzerinde bir ekmek taşıdığımı, kuşların da ondan yediğini gördüm, dedi. Bunun tabirini bize haber ver. Çünkü biz, senin iyilik edenlerden olduğunu görüyoruz, dediler. Danhaka, Hazreti Yusuf'un iyiliği nedir, diye sorulunca, o daima iyiliği, bütün hareketlerinde güzel ahlakı tercih ederdi. Zindandaki hastaları ziyaret eder, muhtaç olanlara yardım toplayıp verir, mahzun olanların sıkıntısına ortak olurdu, demiştir. Yusuf da onlara şunları söyledi. Size kendisiyle rızıklanacağınız bir yemek gelecek, o daha size gelmeden önce onun ne olduğunu size haber veririm. Bu Rabbimin bana öğrettiklerindendir. Doğrusu ben, Allah'a inanmayan ve ahireti inkar eden bir kavmin dinini terk ettim. Atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine uydum. Allah'a bir şey orta koşmamız bizim için asla doğru olmaz. Bu tevhid inancı, bize ve insanlara Allah'ın bir lütfudur. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Ey izinden arkadaşlarım! Çeşit çeşit uydurma, hiçbir şeye gücü yetmeyen tanrılar mı daha iyidir... Yoksa sonsuz kahretme gücü olan tek Allah mı? Siz ise O'nun dışında kendinizin ve atılarınızın takmış olduğu düzme isimlere tapıyorsunuz. Allah, onların Tanrı oldukları hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Hüküm ve mutlak hakimiyet ancak Allah'ındır. O, kendisinden başkasına asla kulluk etmemenizi emretmiştir. Dost doğru din işte budur. Fakat insanların çoğu bilmezler putlara ve putlaştırılmış şahıs, ideoloji ve görüşleri. Bütün beşeri hakimiyetler ve yetkiler kayıtlı, sınırlıdır. Allah'ın hakimiyeti ise şartsız ve sınırsızdır. Allah'a kulluk da O'nun hüküm ve hakimiyetine teslim olmakla gerçekleşir. Ayet-i Kerime'deki Hz. Yusuf'un bu aydınlatıcı ifadesi, şirki, putperestliği ve cahiliyeyi ayakta tutan sütunları temelinden sarsmış, Aynı zamanda İslam'ın temel hatlarını çizmiştir. Ey zindan arkadaşlarım! Rüyanıza gelince, biriniz zindandan kurtulup yine efendisine şarap içirmeye devam edecek, diğeri ise suçlu bulunup asılıp başından kuşlar yiyecek. Hakkında fetva ve bilgi istediğiniz iş, mesele böylece halledildi. Onlardan kurtulacağını anladığı kimseye de dedi ki, ''Efendinin yanında benden söz et, suçsuz olduğumu söyle.'' Ama şeytan, efendisine anmayı ona unutturdu da, bu yüzden Yusuf birkaç yıl daha zindanda kaldı. Hz. Yusuf, zindandan kurtulması için Allah'a yalvarsaydı, araya şeytan girmeyecek ve daha önce kurtulacaktı. O ise, efendiden yardım istemekle hapsi yedi yıl daha uzadı ve toplam on iki yıl zindanda kaldı. Bir gün Mısır'da hükümdar, ben rüyamda yedi semiz ineği, Yedi zayıf ineğin yediğini ve yedi yeşil başakla kuru olan yedi başak görüyorum. Ey ileri gelen tabirciler! Eğer siz rüya tabir ediyorsanız, benim rüyamı açıklayın, dedi. Ünlü tabirciler dediler ki, bunlar bir takım karışık rüya veya hayallerdir. Biz böyle rüyaların yorumunu bilmeyiz. Zindandaki o iki kişiden kurtulanı, bir zaman sonra Yusuf'u hatırladı da, ben size rüyanın yorumunu, sonucunu haber veririm. Hemen beni zindana gönderin, dedi. Bu ayette geçen ve bir zaman şeklinde tercüme ettiğimiz ümmet kelimesi, burada müddet manasındadır. Genç zindana gitti ve dedi ki, Ey doğru sözlü Yusuf! Rüyada görülen yedi zayıf ineğin, yedi semiz ineği yemesiyle, yedi yeşil başak ve diğer yedi kuru başak hakkında bize açıklama yap. Umarım ki bu isabetli yorumla beni gönderen insanlara dönerim de belki onlar böylece doğruyu ve senin değerini bilirler. Yusuf dedi ki, yedi sene adetiniz üzere ekin ekersiniz. Sonra yediğiniz az miktarın dışında biçtiğinizi başağında öylece bırakın, depolayın. Sonra bunun ardından yedi yıl kuraklık gelir ki, bu da tohum olarak ayıracağınız az miktar dışında daha önce biriktirdiklerinizin hepsini yiyip bitirecek. Sonra bunun ardından öyle bir yıl gelecek ki, o yılda insanlara yağmur ve bereket verilecek. İnsanlar meyveleri sıkacak, hayvanları sağacaklar. Bu yorumu duyan hükümdar, ''Onu bana getirin.'' dedi. Elçi de ona gelince, Yusuf zindandan çıkmayı hemen kabul etmeyip, elçiye, ''Efendine dön ve ona ellerini kesen kadınların o andaki halleri neymiş sor. Şüphe yok ki, ''Rabbim onların tuzaklarını hakkıyla bilendir.'' dedi. Bu isek üzerine hükümdar, kadınları çağırıp, ''Yusuf'un gönlünü çelip, nefsinden murad almak istediğiniz zamanki durumunuz, müşahadeniz neydi?'' dedi. Kadınlar, ''Haşa, Allah için doğrusu biz onun aleyhine olacak hiçbir kötülük yaptığını görmedik ve bilmeyiz.'' dediler. Tam o sırada, Aziz'in karısı, ''Şimdi gerçek açığa çıktı. Ben...'' Onun nefsinden murad almak istemiştim. O ise özü sözü bir, dürüst kimselerdendir, dedi. Aziz, vezir, bakandır. Elçi, kadınların bu itiraflarını Yusuf'a iletince, o da şöyle dedi. Bu benim böyle sordurmam, vezirin yokluğunda kendisine hakikaten ihanet etmediğimi ve hainlerin hilesini şüphesiz Allah'ın başarıya ulaştırmayacağını herkesin bilmesi içindir, dedi. Bu ve bundan sonraki ayete söz kadının olarak ben onun, Yusuf'un yokluğunda kendisine ihanet etmedim. Nefsimi de temize çıkarmıyorum şeklinde de mana verilmiştir. Yine de ben nefsimi temize çıkarmak istemem. Çünkü Rabbimin esirgemesi olmadıkça nefis her daim kötülüğü emreder. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayıcı, çok esirgiyicidir dedi. Hükümdar onu bana getirin. Onu kendime sırdaş olarak seçeceğim, dedi. Onunla konuşunca da Yusuf'a, ''Bugünden sonra hakikaten sen, yanımıza mühim mevki sahibi, güvenilir birisin.'' dedi. Yusuf, ''Beni ülkenin hazinelerinin başına getir. Çünkü ben onları iyi korur ve idaresini de iyi bilirim.'' dedi. Ayet-i Kerime'deki Hz. Yusuf'un Mısır hükümdarından vazifeyi istemesi, işleri Allah'ın rızasına uygun yürütmek içindir. Buna rağmen bir sene geciktirildi. Çünkü insanın kendisini beğenip temize çıkarması, kendisinin bizzat emirlik istemesi ve ona hırs göstermesi men edilmiştir. Nitekim Hak Teala da bundan sonraki ayette hükümdardan bahsetmeyip Yusuf'u o yerde biz hükümran olarak yerleştirdik buyurmaktadır. Peygamberimizden nakledilen bir hadisi şerifte, Allah rahmet eylesin. Kardeşim Yusuf beni bu ülkenin hazinelerinin başına getir demeseydi o anda iş başına getirilecekti. Fakat bu sözü onu bir sene geciktirdi buyurmuştu. Çünkü bu istek farz değildi. Böylece Yusuf'u o yere büyük mevki ve şerefle yerleştirdik. Orada dilediği yerde konaklardı. Biz rahmetimizi dilediğimiz kimseye ulaştırırız güzel hareket edenlerin mükafatını zayi etmeyiz. Hz. Yusuf bu görevi yürütürken bu sırada Aziz vefat etmiş, zevcesi Rail, diğer adıyla Zelihayı Melik Hz. Yusuf'a nikahlamıştır. İnananlar ve Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar için ahiret mükafatı elbette daha hayırlıdır. Nihayet sözü geçen kıtlık yılı gelince Mısır'dan zahire almaları için Yusuf'un kardeşleri gelip onun huzuruna girdiler. Onlar kendisini tanımadılarsa da o onları tanıdı. Yusuf Aleyhisselam kardeşlerine kim olduklarını sordu. Onlar da Yakup Peygamberin 12 oğlu olduklarını birini çölde kurt yediğini Baba bir kardeşleri bünyaminin de babalarının yanında kaldığını söylediler. Yusuf onların zahire yüklerini kendilerine hazırlatınca dedi ki, Baba bir erkek kardeşinizi de bana getirin. Gördüğünüz gibi ben onun hissesiyle beraber ölçüyü taslamam ve bolca yapıyorum ve ben konuk sevenlerin de en hayırlısıyım. Eğer onu yanıma getirmezseniz artık benim yanında size bir ölçek bile zahire yok ve bana da yaklaşmayın. Kardeşleri onu babasından istemeye çalışacağız. Biz her halükarda bu isteğinizi yaparız dediler. ''Yusuf adamlarına sermayelerini, paralarını yüklerinin içine koyun. Umarım ki onlar ailelerine döndükleri zaman onun farkına varırlar da yine gelirler.'' dedi. Nihayet babalarına döndükleri zaman ''Ey babamız! Artık bize ölçek, zahire satın almak yasaklandı. Kardeşimizi de bizimle beraber gönder de zahire alalım. Biz onu ne pahasına olursa olsun koruyacağız.'' dediler. Fezül Furkan, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali. Yusuf suresi 1 ila 63. ayetleri dinlediniz. Meali okuyan Erol Eren. Dipnotlar Fatih Özku.